Dokuzuncu nota, bil ki nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dini hak, saadetin fihristesidir. İman, bir hüsn-ü münezzeh ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir feiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bil hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalâlet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Mehasini ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki Nebi Aleyhisselam ubudiyet cihetiyle muvahhidinin kalplerini i'it ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan mabudu ezeliğinin azameti hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor o sesler, dualar, zikirler, birbirine tesanüt ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek, öyle geniş bir surette Mabudu u ezelînin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küre-i arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan akîm-us-salâ emrini küre-i arz imtisal ediyor. Bu sırrı ittihad ile,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 Alemi şehadette dahi birbiriyle ittihad edip ihtima etse kürey arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nisbeten büyük bir sada ile söylediği Allahu ekber'e müsabii geldiğinden o muvahhidinin ittihadı ile bir anda Allahu ekber demeleri kürey arzın büyük bir Allahu ekberi hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikrü tesbihi zemin zelzele-i kübra'ya mazhar olup Aktaru etrafı ile Allahu ekber deyip kıblesi olan Kâbe-i Mükerremenin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzı ile Cebeli Aref'e diliyle Allahu ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temesül ediyor. Bir tek Allahu ekber kelimesinin aksi sadasıyla hatsiz Allahu ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir Semavatı dahi çınlatıp berzah alemlerine de temevvüc ederek sada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abit ve ibadına mescit ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbireden eden Zât ı Zülcelale yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul Ekrem Aleyhissalatu ümmet eylemiş. 10. nota Bil ey gafil müşevvez sait Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamati ile etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmakları ile yoklama ve tereddüt eliyle tenkid etme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 Çünkü öyle nur maddiyde hapse razı olmadığı gibi kayda da giremez, kesiifi kendine malik ve seyit kabul etmez. 11. nota. Bilki Kur'an-ı mucizül beyanın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünkü muhatapların ekserisi cumhuru avamdır. Onların zihinleri basittir, nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden onların vesâhet-i efkarını okşamak için tekrar ile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 hüşyâr ve müdakkik bir kalb ile, Sûre-i Amme ve قُلِ اللّٰهُمَّ Mulki ayetleri gibi fermanları dinle. 12. Nota Ey bu notaları dinleyen dostlarım! Biliniz ki ben hilaf-ı olarak, gizlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi, ölüm, dilimi susturduğu zamanlarda, Dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet-i ilahiyeden rica etmektir. Evet, kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak, muvakkat lisanımın tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte 13 sene evvel haşiye Bu risalenin telifinden 13 sene evvel dağdalı bir fırtına ruhiye neticesinde Eski saydın gülmeleri yeni saydın in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahı ile uyandığım bir anda şu münacat ve niyaz arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe meali şudur ki: Ey Rabb-ı Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan Elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre Bil müşahede göre göre gayet süratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbap ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir bu dar fani'den firak ebedi ile ebedül abat yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar dünyada kat'î bir yakın ile anladım ki, Halik'tir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmare'yi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır bir lezzet verse, bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur. Ey Rabb-ı ve ey Hâlık-ı Kerîmim! Küllü âtin karîb sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki, yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergah rahmetinde, cenazemin lisan-ı Ruhumun lisanı ile bağırarak derim. El-aman, el-aman, ya hannân, ya mennân, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp, kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp, bütün kuvvetimle feryad edip nida ediyorum. El-aman, el-aman, ya hannân, ya mennân, Beni günahlarımın ağır yüklerinden halâ seyle, işte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşyiciler beni bırakıp gittiler. Senin affı rahmetini intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip diyorum: El aman, el aman. Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyan, Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, Senin rahmetin melceimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin, Senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halikı Kerimim ve Ey Rabb-ı Rahimim. Senin sayid ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi hem aciz hem gafil hem cahil hem alil hem zelil hem müsi hem müsîn hem şaki hem seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü erham Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim, hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin la ilahe illa ente vahdaka la şerike lek ahirul kelam fi dunya ve evvelul kelam fil ahire ve fil kabr eşhedü en la ilahe illa allah ve eşhedü en muhammeden resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem <Sessizlik>